Geçtiğimiz haftaki programda hatırlayacağınız üzere e, hicretin üçüncü yılında vuku bulan bazı önemli hadiseleri nakletmiştik. Evet. Onları muhabbetle meşk etmeye gayret etmiştik. İnşallah yine hicretin üçüncü yılındaki mevzulardan devam edeceğiz bu haftada. O zaman hemen bismillah diyelim başlayalım. Galiba yine bugünkü gündemimiz de daha doğrusu programımızın gündemi de bayağı yoğun çünkü. Eyvallah. Yürüyen yol alır. Erken kalkan yol alır diyerek Bismillah diyelim. Salatü selamlarla inşallah muhabbetimizi tazeleyerek iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel numune hayatlarından hem zikredelim, zikre Habib yapalım, zikullahın zevkine varalım. İki Cihan Serveri Efendimiz'i yad ederek, ondan bahsederek şu sayılı nefeslerimizi değerlendirmeye gayret edelim. Buyurun efendim. Hicretin üçüncü yılında Resul-i Ekrem Efendimiz'i sevindiren bir hadise daha vuku buldu. Torunu Hazreti Hasan dünyaya geldi. Hazreti Hasan peygamberimize torunları arasında en çok benzeyeniydi. Evet. Bu sebeple annesi Hazreti Fatıma onu severken Resulullah'a benzeyen yavrum derdi. Hasan zaten güzel demek biliyorsunuz. Hasan. Hazreti Hasan Efendimiz'le biliyorsunuz kardeşi Cenab-ı Hüseyin Efendimiz, İmam Hüseyin Efendimiz arasında şöyle bir e, münasebet aldıkça konuşmuştuk. Şöyle bir e, güzel bir e, fark var. Hz. Hasan Efendimiz'in belden yukarısı iki Cihan Serveri Efendimiz'e mübarek belden aşağısıysa Cenab-ı Ali Efendimiz'i andırırmış. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in de belden yukarısı, yani yüzü, çehresi Cenab-ı Ali Efendimiz'i belden aşağısı da e, iki cihan serveri Efendimiz'e benzediği söylenir. Böyle, burada hatırlanması gereken, yani, zaten i̇mam Ali Efendimiz'in de mübarek Beçipaki, iki cihan serveri Efendimiz'e tabii ki yakınlığı var. Fakat, Hz. Hasan Efendimiz'i severken, Cenabı ı Fatıma Validemiz iki cihan serveri Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e benzerliği üzere Hasan Efendimiz'i severken hep Resulullah Efendimiz'i hatırlatarak, yad ederek severmiş. Dünya güzeli, dünyanın en sevimli simağına benzeyen bir simaya, bir mübarek veçe sahip Hazreti Hasan Efendimiz. İnşallah bizler de onun cemalini görerek yüzlerimiz gözlerimiz aydınlanır. Tamam. Zira onlar Resul'ün kurretül ayni. Yani Allah Resulü'nün gözünün parıltısı olmuş zatlardır. Gerek İmam-ı gerekse İmam-ı Hüseyin Efendimiz. Evet. Nebi-i Muhterem Efendimiz torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i son derece severdi. Onları zaman zaman omuzlarına alıp taşır ve onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki Reyhan'ımdır buyururdu. Yani cennet bahçesinden Cennet bahçesinden adeta dünyaya sarkan dallar, cennet bahçesinden dünyaya indirilmiş goncalar, cennetin gülleri, cennetin çiçekleri gibi. Ben onları kokladığımda cenneti kokluyorum dercesine iki cihan serberi efendimiz, onlar benim Reyhanım diyerek iltifatta bulunuyorlar. Evet. Yine Hazreti Hasan'ı zaman zaman omuzlarına alıp gezdirir ve Allah'ım. Ben onu seviyorum, sen de sev, onu seveni de sev, buyururdu. Ya Resulallah, ruhaniyetine sığınarak, salatü selamlarla sana selam ederek, hürmetimizi sana arz ederek, şu vakitte bizler de bunu ilan ediyoruz ve haddimiz olmayarak beyan ediyoruz ki, bizler de Hazreti Hasan'ı sevmekteyiz. Lütfen ya Resulallah, sen de bizleri, hürmetine bir ismin de ceddü olması hasebiyle senin evladını ashabını ehli beytini sevdiğimiz için sen de bizlere nazar et et ki şu kalplerimizdeki gaflet bulutları dağılsın ruhumuz sana inşallah yakın olsun aşina olsun diyerek biz de bu duaya iştirak edelim eyvallah hicretin 3. senesi 7 şevvallı ve evet. Uhud muharebesi. Evet okuyalım bakalım. Kureyş müşrikleri Bedir'de uğradıkları hizmetin acısını bir türlü unutmak istemiyorlardı. Daha doğrusu unutamıyorlardı. İleri gelenlerinden birçoğunu bu savaşta kaybetmişlerdi. Bir avuç Müslümandan yedikleri ağır darbeyle izzetine nefisleri kırılmıştı. Civar kabileler nezdindeki prestijleri de haliyle sarsılmıştı. Ayrıca Sahilden giden Şam ticaret yollarının Resul-i Ekrem tarafından devamlı kontrol altında tutulması da ticari hayatlarına oldukça ağır darbe vuruyor, onların askeri ve iktisadi mukavemetlerini kırıyordu. Kureyş müşrikleri bu sefer Irak yoluyla Şam'a ticaret kervanları göndermeye başlamışlardı. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım, tabii ki e, burada bizim müellifimizin, yazarımızın, yani müşriklerin savaş çıkartma hususunda ne kadar haklı gerekçeleri var gibi bir izah için bunları anlatmadığı kesin. Yani şöyle oluyordu, iktisadi olarak çok sıkışıyorlardı, askeri olarak böyle bir mahrumiyet vardı. E ne yaptılar? en sonunda Uhud'da bir daha cık, mesele bu değil. Hani kurtla kuzu hikayesi vardır ya, kurt yukarıda su içiyormuş, kuzu aşağıda, derenin yanında. Kurt kafayı koymuş tabii kuzu yiyecek, saldıracak. Bahane arıyor. Diyormuş ki suyu mu bulandırıyorsun? <gülüyor> yani koyun diyormuş ki ya ben nasıl senin suyunu bulandırırım? Yukarıda su içen sensin. Derenin akışına göre. Hiç aşağıdaki su senin yukarıdaki suyunu bulandırır mı? Bulandırmaz. Şimdi burada da yani müşrik son güne kadar Allah'ın hidayetinde olan Cenab-ı Hakk'ın rızası için uğraşan insanın benim hocamın rahmetlinin tabiriyle Paçası itten, yakası bitten, başı yezitten kurtulmazmış. İlle muhakkak ona bir şey musallat olacak. Son güne kadar da bu devam edecektir. Yani evet, Uğut Harbi nasıl da oldu. İşte müşrikler hezimeti unutamıyordu. Askeri olarak çok acayip bir durumdalardı. İktisadi olarak sıkışıyorlardı. E, savaşmaya garipler mecburdu gibi bir durum çıkabilir. Yani müellifimiz öyle anlatmak istemiyor. Ama sadece bir intikam değil bu savaştaki yenilginin onlara nasıl bir yaptırım getirdiğini nasıl alanı daralttığını anlatmak için bunu anlatıyor ama neticede hiç olmazsa ne olacak? Yani iki Cihan Serveri Efendimiz onlara mukavemet etmek istemediği zaman gelin sadece şu şunu öğrenin, şuna inanın dediği zaman bile eziyet etmediler mi? Ettiler. Yani huylu huyundan vazgeçmeyecek. Eyvallah. Hiçbir zaman düşman dediğimiz efendim güç hiçbir zaman kaybolmayacak kıyamete kadar bu devam edecek nereden biliyoruz çünkü Cenab-ı Hak ayeti kelimelerinde Kur'an-ı Kerim'de kelam-ı kadiminde muhakkak surette Allah yolunda cihat eden insanları anlattığına göre Kur'an-ı Kerim'in de ayetlerinin hükümleri belli bir zamana münhasır olmadığına göre demek ki her devirde muhakkak bir çekişme İnsanın nefsi, bedeni, askeri, iktisadi sahada muhakkak bir cihadı olması mevzubayız. Olacak bu. Uhud hadisesinin zuhurundan evvel bu nevi efendim e, gelişmelerin, bu nevi e, şartların oluşması ayrı bir mesele. Fakat hiç bunlar olmayaydı. Herkesin ticareti yerinde, efendim herkes bir şeyleri unutmuş bile olsa yine müminler Allah'a yakınlaşmak için gayret ettiklerinden müşrikler de hiçbir zaman bunu hazmedemediklerinden ne yapıp edip bir sürtüşme olacaktır. Evet. Daha önce Ebu Süfyan idaresinde Şam'a gönderilmiş olan büyük ticaret kervanı Resul Ekrem'in komandasındaki Müslüman kuvvetlerin eline düşmekten kıl payı kurtulup Mekke'ye zor gelebilmişti. Hemen arkasından Bedir Harbi'nin patlak vermesi kervandaki malların taksimini geciktirmişti mallar olduğu gibi Darun Nedve'de muhafaza edilmekteydi. Evet. Bu sırada bilhassa Darun Nedve onların yani meclisleri demek doğru değil. Yani mecliste de olabilir ama kendi kamuoyunu oluşturdukları fitnenin merkezi yani o zamanın birçok şeyi var. Yani Darun Nedve komplike bir merkez. <gülüyor> yani askeri kararlar orada alınıyor, medyası orada binlenmesi hepsi orada yani. Bir merkez kurmuşlar, teşkilatlı. Mekke'nin daha evvelki yapısında işlediğimizde Mekke bir şehir değildir biliyorsunuz. Mekke bayağı bir e, kendine göre bakanlıklarıyla efendim e, vazife taksimiyle e, yürüyen bir sisteme sahiptir. Ama kötü ama şu ama bu. Neticede Darünn'de popüler şeylerin, hadiselerin değerlendirdiği, hem halka bunu empoze etmek için kararların alındığı, yani hem medya merkezi, hem efendim savaş merkezi, hem şey merkezi ama bizim açımızdan bakarsak e, ümmeti Muhammed olarak Allah Resulüne gönül vermişler olarak bakarsak fitnenin yuvası Eyvallah. merkezi. Evet. Bunu neye benzetebiliriz? Günümüzde benzeri var mıdır? Ben şu anda hatırlayamıyorum. O yüzden sadece darun ned Evet. Bu sırada bilhassa Bedir Savaşı'nda yakınlarını kaybetmiş olanlar ve bunların da içinden Cübeyr bin Mutim, Saffan bin Ümeyye İkime bin Ebu Celil gibi Kureyş'in ileri gelenleri sayılabilecek kimseler Ebu Süfyan'a şu teklifte bulundular. Muhammed büyüklerimizi öldürerek bizi perişan etti. Onlardan intikam alma zamanı artık gelmiştir. Kervandaki malların sermayesini sahiplere verelim, kârıyla da Müslümanlara karşı harp hazırlığı yapalım. <gülüyor> evet. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Mallar satılarak altına dönüştürüldü. Toplam 100 bin altın, hisse sahiplerine sermayeleri olan 50 bin altın verildi, kârıyla da süratle harp hazırlığına başlandı. Bedir'den gözü korkan Mekkeli müşrikler bu sefer büyük bir ordu hazırlamak kararındaydılar. Sadece mahalli gönüllü askerler hatta devamlı müttefikleri bulunan Ahabiş kabilesi askerleriyle de iktifa etmiyorlardı. Arabistan Yarımadası'ndaki diğer kabileleri de yanlarına almak istiyorlardı. Yani i̇ktifa etmiyorlardı. Belki genç arkadaşlarımızı dinliyor olabilir. Yetinmiyorlardı. Şu bize yeter demiyorlardı. Toplayabildikleri kadar kuvveti toptan ne yaptılar? Biriktirmeye, hepsini birden e, cem etmeye çalıştılar. Evet. Bunun için hususi bir heyeti görevlendirdiler ve o kabileleri kandırmak için de özel bir fon ayırdılar. Bu fonla diğer kabilelerden paralı askerler kiralayacaklardı. Yani müellifimiz de gerçekten gençleri düşünüyor. Bir yandan iktifa etmeyi kullanıyor, bir yandan da fon tabirini kullanarak... ...böyle değişik bir şey yapmış, metin yazmışlar. Allah razı olsun, evet. Kendileri Mekke'de süratle harp hazırlıklarını sürdürürken... ...görevlendirdikleri, içlerinde birçok ünlü kişinin, şairin, hatibin de bulunduğu propaganda yeti ise bütün Arabistan yarımadasını karış karış dolaşıyor, anlaşabileceklerini tahmin ettikleri kabilelere, girişecekleri hareketin mahiyetini anlatarak halkı peygamberimize karşı ayaklandırmaya var güçleriyle uğraşıyorlardı. Hmm. Bir şairin tek bir sözü, bir hatibin tek bir hitabesi için kabilelerin icabında birbirlerine girdiklerini, kanlar akıttıklarını kaydedersek, Şair ve hatiplerin bu harekete katılmaya teşvikte ne derece müessir oldukları kendiliğinden anlaşılmış olur. Yani o zamanın hatiplerinin ne kadar tesirli olduğunu, o zamanın sanatçılarının, ünlülerinin ne kadar tesirli olduğunu anlatmak için o zamandan misal vermeye gerek yok. E, günümüzde bile bazı şeyleri görüyoruz farklı farklı ülkelerde. Bir askeri bir hareket yapacaksa, başka bir şeye devlet politikası olarak... Efendim bir yaptırım uygulanacaksa Onun filminden, ünlüsünden Sanatçısına, şarkıcısına kadar Nasıl en önce onun zeminin hazırlandığı Veya o hadise olurken Nasıl bir efkâr-ı umumi Oluşturmak için meşhur insanlardan hareket ettiğini düşünürsek Bu günümüzün icat edilen Bir medyatik hareketi değildir Popüler bir hareketi değildir. Demek ki bu eskiden beri böyle Yani Kelamın kuvveti yani medya dördüncü kuvvet deniyor mesela değil mi? Öyle bir tabir var. Bunun hangi maksada hizmetle söylendiğini veya neyi açmak için söylendiğini ben deniz anlayamıyorum. Biraz cehaletimden de olabilir. Niye dördüncü kuvvet deniyor ki buna? Bir, iki, üç, dört gibi hani ille bir sıralamaya tabi kullan, tutmak için yapılıyorsa... ...belki aklı insanın yat, yatabilir, aklı müsaade edebilir. Fakat medya dediğiniz şey askeri sahada, siyasi sahada, her sahada yaptığınız işi duyurmak olarak düşündüğümüzde medya tek başına bir kuvvettir. Belki bütün kuvvetlerin nasıl bir kuvvet olduğunu bile siz medyadan öğrenirsiniz. Yani kimse şey yapamaz. Bir sözde insanlar farklı farklı efendim e, düşmanlıklara sevk edilebilir. Bundan birkaç hafta evvel zaten rahatsızlığı yoktu. O zaman da biz anlattık. işte popüler internet sayfalarında vesaire de nasıl bir hadisenin çarpıtılarak insanları efendim üzdüklerini düşünürsek günümüzde bile biliyorsunuz değil mi hadise bir hanımın kadının taşlanması hadisesi internet sayfalarında boy gösterdi. Eyvallah. Ve bazıları o kadar büyük bir izdansızlık yaptılar ki Kur'an ayetleri Abdül Samet Basit'in okuduğu Kur'an ayetleri eşliğinde arkada fonda bunlar giderken ayetler altta yazılırken Yukarıda taşlanan bir kadını gösterdiler ve Müslümanlar sanki o kadını taşlıyormuş gibi anlattılar. Çarşaf çarşaf bunlar anlatıldı. Eyvallah. Yani akşam din sabahın herkes bunları o sitelerden bütün milletimizin milletimizin efendim gözü önünde hepsi bunlar yapıldı. Sonradan iş çıktı ki anlaşıldı ki Yezidi bir kadın bir Müslümanı sevdiği için Yezidiler tarafından taşlanıyormuş. Bakınız şimdi. Ama kaldırdı, etti. Hani e, o kadar çünkü insanlarımız her şeyi bilmek zorunda değildir. Başta idare eden insanlar da her şeyi anlatmak kuvvetine sahip değildir. Çünkü siz işin hakikatini anlattığınızda sadece halkınızı bununla bilinçlendirmiş olmazsınız. Başka insanlara da malzeme vermiş olursunuz. Dolayısıyla bu ketumiyetten, bazı şeylerin saklanmasından hareket ederek sadece insanların hisleri ve bozulmuş hissiyata sevklerini düşünen şeytani mihraklar her devirde tesirli olmuşlardır şöhretlerini bir insan şöhretini insanların ihyasını da kullanabilir insanca düşünmenin iptaline de kullanabilir helakine de sebep olabilir yani ben şimdi program yapmıyorum çıkıyorum gidiyorum desem beni 500 kişi dinliyordur ama ben şimdi buradan giderim dediğimde çok meşhur bir insan olduğumda ne yapar bir anda bütün insanları gelebilir işte o zaman da böyle şairler, böyle sanatçılar vesaireler olmuş her devirde olduğu gibi Mekke'nin müşrikler Uhud'u yani Uhud olmadan evvel savaş hazırlığında en başta e, kendi lehlerindeki kampanyayı sözlü olarak şöhretli insanlar e, tarafından onları da kanalize ederek bir öfke, efendim bir gerginlik politikası takip etmişler. Evet. evet. Civar kabilelerden gelenlerin ve parayla kiralanan askerlerin de katılmasıyla şirk ordusu tam 3000 bin kişiyi buldu. 700 zırhlı, 200 atlı ve 3000 de deve vardı. Yani zırhlı deyince böyle tank tüfek falan ahtırlarına gelmesin. Zırh denince ok, mızrak vesaire gibi şeylerden korunmak üzere üzerine giyebilecekleri. Fakat o zamanın yani tankı olmasa bile... Ee, bir kişi üzerinde o zırh yokken e, ölüm tehlikesiyle onlar için tabi söylüyoruz ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken o zırhı giydiğinde onların biliyorsunuz dokuması yani o demirlerin içe geçmesi sayesinde e, kılıcı usturuplu vurmadığınız zaman üzerine vurup kenara kayıp düşecek veya bir ok geldiğinde bile okun çarpıp gidebileceği şekildeki zırhlar Eyvallah. ve o zamanın işçiliği de kendine göre ...çok önemli... ...yani o zaman o demiri vesaire işlemeyi de... ...zırh yapmayı da çok iyi biliyorlar... ...taşınırken hafif... ...ama tesir bakımından da... ...çok ağır... ...diyebileceğimiz bir tesire sahipler... ...evet... ...askere moral vermek... ...onları harbe teşvik etmek... ...heyecanlarını devamlı diri tutmak için... ...orduya kadınlar da katıldı... Evet. ...türkü söyleyecek def çalacak ve askerlerin moral gücünü takviye edeceklerdi. Yani hep o yumuşak taraftır Yani bir şeye, bir kavgaya bir hanım karıştığı zaman o kavga bitmez. Bugün hala hazıda devam eden kan davalarının bile başını çek, çekenleri şöyle bir ayıklarsanız içinde muhakkak o ailenin bir kadınını bulursunuz. Çünkü hanımdan hanıma karşı mahcubiyet ve hanımdan gelen taziyet insanlığın, beşeriyetin tarihi boyunca ...hep bir şey olmuştur... ...bir etken olmuştur... ...bir tesir olmuştur... Evet. ...komutan Ebu Süfyan... ...Sahr bin Harp'ti... ...kadınlar kolu da Ebu Süfyan'ın karısı... ...ve Bedir'de babasını kaybeden... ...Hindin kontrolü altında bulunuyordu... ...gönlü kin dolu bu kadın... ...Bedir'de öldürülen yakınlarının... ...intikamını alacaklarına dair... ...kadınlara yemin bile ettirdi... ...çok iş olmuş... evet. ...kureyş ordusunun 3 sancağı vardı... Birini Süfyan bin Uveyf, birini Talha bin Ebi Talha, üçüncüsünü de Ahabiş kabilesinden biri taşıyordu. Kureyş hazırlıklarını böylece tamamlamış ve 20 gün sürecek uzun bir sefere Mekke'den hareketle çıkmış bulunuyordu. Öncesinde müşriklerin yaptığı hazırlıktan Bahsetmiştik ve hatta Müşrik ordusu da e, Amaçları için yola çıkmış bulunuyorlardı Evet yolda mı çıkıyorlar Yoldan mı çıkıyorlar Neyse evet Biz devam edelim Eyvallah e, Çünkü e, en azından bu ikinci bölümde biraz daha şöyle e, iki Han Server Efendimizin rüyası herhalde gelecek Eyvallah. Onunla alakalı da Konuşmaya gayet edeceğiz İnce yine iki Cihan Serberi Efendimiz'e nasıl hürmet gerektiği hususunda çok önemli bir şeydir, hadisedir. Uhud'dan evvelki hazırlıklar. Medine'ye Peygamber Efendimiz'e bir haber geldi. Haberi getirmek üzere görevlendirilen adam, mektubu Resul-i Ekrem'e heyecan ve telaş içinde uzattı. Açılan mektupta, Kureyş müşriklerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve Medine üzerine yürümek için yola çıktıkları yazılıydı. Mektubun altındaki imza, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas'a aitti. resul Ekrem'in emriyle, hem oradaki Müslümanlara yardımcı olmak, hem de olup bitenlerden kendilerini haberdar etmek maksadıyla Mekke'de oturmaya devam ediyordu. Hatta bir ara, Medine'ye gelmek arzusunu isar edince Resul-i Ekrem Efendimiz sen bulunduğun yerde daha güzel cihad etmektesin. Senin Mekke'de oturman daha hayırlıdır buyurmuştu. Ya demek ki cihadın şekilleri var değil mi? Bu önemli bir e, efendim detaydır. Cihadın şekilleri var. Cihad işte o, orada bulunup da İslam ordusuna yardım etmekte de olan şekli düşünürsek ben daha fazla açmıyorum çünkü Konu ilerleyecek. E, bu detayı da açarsak iş uzar. Fakat cihadın şekilleri var. Yani herkes kabiliyetine göre, durumuna bulunduğu konuma göre kötülüğe mani olacak şekilde bir tavır sergilemeli. İyiliğe de yardımcı olmalı. Allah battal Müslüman sevmez. Faal Müslüman sever. Allah faaliyette olan, bir şeyler yapan, cemiyete faydalı olan insanı sever. Hiçbir şey yok. Kimseye zararın dokunmasın. Geç böyle kıl beşi, ya aşı yat aşağı. Cık, bu, bu iş değildir bu. İnsan namazdan namaza bile kendi nefsinde bile bir değişiklik yapması lazım. Nefsine muhalefetle bile olsa muhakkak surette bir mücadelenin bir mücahedenin muhakkak surette içinde olması, peşinde olması bir şekilde hizmette bulunması lazım. Buna da en güzel örneklerden bir tanesidir bu. Evet. Peygamber Efendimiz ilk anda mektubun muhteviyatını gizli tuttu ve birkaç kişiden başkasına bildirmedi. Fakat kötü haber çabuk yayıldı. Kureyş'in Medine üzerine yürüdüğü haberi çarçabuk etrafa yayılmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz önce Kureyş ordusunun durumunu gözetleyip tahkik etmek maksadıyla birkaç sahabeyi Mekke'ye doğru gönderdi. Mücahidler yolda Kureyş ordusunu gördüler ve durumunu öğrendikten sonra Medine'ye gelip durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdiler. Mücahitlerin getirdiği haber, Hazreti Abbas'ın mektupta yazdıklarına aynen uyuyordu. Mekke'den ayrılıp süratle yol alan Kureyş ordusu, Şevval ayının başlarında bir çarşamba günü gelip, Uhud dağının yakınında bulunan Aynen Tepesi yanında karargahını kurdu. Bu sırada Resul-i Ekrem Efendimiz, Gördüğü bir rüyayı ashabına anlattı. Ben kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım zülfikarın ağzındaysa bir gediğin açıldığını gördüm. Boğazlanmış bir sığır, arkasında da bir koç gördüm. Asabı ı kiram, bunu ne şekilde tabir ediyorsun ya Resulallah diye sordular. Hazreti Resulullah'ın cevabı ise şu oldu. Sağlam zırh giymek Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Kılıcımın ağzında bir gediğin açılmasını görmüş olmam, bir zarara uğramayacağıma işarettir. Boğazlanmış sığr, asabımdan bir kısmının şehit edileceğine işarettir. Onun arkasından bir koçun getirilmesine gelince, o askeri bir birliğe işarettir ki inşallah Allah onları öldürecektir. Bir başka rivayete göre peygamber efendimiz rüyasını rüyamda kılıcı yere çarptım ağzı kırıldı. Bu Uhud günü müminlerden bazılarının şehit düşeceklerine işarettir. Kılıcı tekrar yere çarptım eski düzgün haline döndü. Bu da Allah'tan bir fetih geleceğine müminlerin toplanacağına işarettir şeklinde anlatıp yorumlamıştır. Evet. Bu rüyanın iki tane olması ihtimali de vardır. Çünkü iki rüyanın zikredildiği kaynak da sahih kaynaktır. Yani rüyanın iki tane olduğu, belki nasıl ki biz bir hadiseyi aldığımızda onu bir rüyayla öğreniyoruz. İki cihan serveri efendimizin levh-i mahfuzdaki tecellilerin bile farklılığını ona gösterebilecek derecede Cenab-ı Hakk'ın farklı rüyalarla farklı haberleri iki Cihan Serveri Efendimiz'e aktarması, onun rahmetellil alemin olan iki Cihan Serveri Efendimiz'in rüyalarında bile Cenabı Hakk'ın ona ihsan ettiği levh-i mahfuzdaki bile tasarrufatıyla alakalıdır diyeceğim. Diyeceksiniz ki bu sözlerden pek bir şey anlayamadık. E, söyleyen de pek bir şey anlamıyor zaten. Fakat bu kadarı zikredelim. İnşallah ileride açarız. Kayıtlara geçsin diye bu şekilde zikrediyoruz. Peygamber Efendimizin bir cuma gecesi gördüğü bu rüya, asapla harp hususunda yapacakları istişareye de tesir edecektir. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ensar ve Muhaciru'nun ileri gelenlerini bir araya topladı ve kendileriyle bu hususta istişarede bulundu. Peygamberimizin kanaati, gördüğü rüyanın da ilhamıyla Medine'yi bizzat içeriden müdafaa etmekti. Buna rağmen Müslümanların da görüşlerine başvurup onların da kanaatlerini öğrenmek istiyordu. Ashabın ileri gelenlerin birçoğu da Peygamber Efendimizin bu kanaatine iştirak etti. O ana kadar hiçbir toplantıya çağrılmayan münafıkların reisi Abdullah bin Übey de bu istişareye çağrılmıştı. O da Medine'de kalma fikrindeydi. Ancak Bedir gazasında bulunmayan Kahraman ve genç sahabiler, Bedir'de bulunan gazilerin nail olduğu ecir ve sevabı, Bedir şehitlerinin ulaştığı yüksek dereceleri resul Ekrem Efendimiz'den işitmekle o harpte bulunmadıklarından dolayı son derece üzülmüşlerdi. Bu sebeple düşmanı Medine dışında karşılama arzusu taşıyor ve bu arzularında şiddetle ısrar ederek şöyle diyorlardı. Ya Resulallah! Vallahi Onların cahiliye devrinde bile Medine'ye, üzerimize yürümelerine meydan ve imkan verilmemiştir. İslamiyet devrinde onların Medine'ye, üzerimize yürümelerine nasıl müsaade buyrulur? Ya Resulallah, biz Allah'tan bugünü isterdik. Bizleri dışarı çıkar. Düşmanlarımızla göğüs göğüse cenk edelim. Evet. Bir kısmı ise şöyle diyordu. Ya Resulallah... Eğer onları dışarıda karşılamazsak, düşman bu durumu korkaklığımıza ve zaafımıza hamlederek şımarır. Bu arzuyu taşıyanlara cesur ve bahadır bir zat olan Hazreti Hamza, Sa'd bin Übabe, Numan bin Malik gibi hatır sayılır, Asabın ileri gelenleri de katıldı. Kahraman Hazreti Hamza, Ya Resulallah, sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki, bu kılıcımla Medine dışında Kureyş müşrikleriyle çarpışmadıkça yemek yemeyeceğim diyerek Çıkıp düşman üzerine hücum etme arzu ve görüşünü isar etti Evet Şimdi biz tabi ibretle dinliyoruz Ondan evvel şöyle bir parantez açalım İstişare noktasında meşveret noktasında Yani şura toplanması meclis kararı gibi düşünebileceğimiz Meclistekilere söz verilmesi meselesine Baktığımızda enteresan bir durum var Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize o şavirhum fil amr İşin nasıl yapılacağı hususunda Sana biz vahyederiz, ilham ederiz Fakat işi yaparken Tatbikata koyarken O işin, emrin Vuku bulması tatbik edilmesi kısmında insanlarla istişare ayet-i kerime. Şimdi istişare şura meclis dediğimiz bugün insanların demokrasi falan diyerek fikir beyan ederek bir karara bağlanması, oylaması yapılması hadisesi yeni bir hadiseymiş gibi anlatılıyor. Şimdi düşünün ki şöyle bir soru sorulsa Dünyada yeryüzünü Tamam bu yani Soru sorulmadan evvel de ben hemen kendi kendime de Müdahale ediyorum Mustafa'cığım o yüzden bak Bana kızma Kendi kendime bile müdahale ediyorum Sen okurken müdahale haydi, haydi olur Şöyle bir şey inancımızdan hareketle tabi bunu söylüyoruz İnanıyorsak müminsek Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği Ahkama Hükümlere bakarak Şöyle bir söz söyleyebilir miyiz Dünyada reyi, görüşü en sağlam olan, en doğru görüşe sahip olan, en mükemmel akla, en mükemmel ahlaka sahip olan zat kimdir diye sorulduğunda hiç şüphesiz iman eden insanlar Hazreti Fahri Alem diyecektir. Eyvallah. Değil mi efendim? Eyvallah. Bu kadar görüşü, aklı, fikirleri, isabetli ve devamlı vahyin kontrolünde ilhamat-ı Rabbaniye ile hareket eden bir zata bile Hazreti Allah "Hoşa fil emr" diyorsa işleri tatbik ederken istişare ederek yap diye bir emir varsa bizim gibi aklı eksik, nakıs, hislerine çoğu zaman mağlup olan beşeri zaafları bulunan insanların istişaresiz bir şey yapması ne kadar abestir? Bir kere buradaki meşveret basit bir hadise değildir. Yani biz okuyoruz şimdi bugünkü mantıklı. Aa tabii ne yaptı? Bizim bir kurulumuz var, bir bilenimiz var, işte meclisimiz var. Oturuyoruz konuşuyoruz. Aa o zaman da varmış diyoruz. Cık, böyle değil ki. Böyle bir şey yok ki o zaman. Yani böyle bir meşvelet cemiyeti yok. Bu denli hür şekilde fikrini beyan edip bir sultanın karşısında, bir hükümdarın karşısında, bir liderin karşısında fikrini beyan edip, kabulü hususunda da, ...gayet rahat ve serbest bir şekilde muamele... ...dünya siyasetinde yok o zamana kadar. Hazreti Fahri Alem Efendimizin şu satırlarda okuduğumuz... ...Uhud öncesi... ...hatırlarsanız Bedir'de de vardı. Uhud öncesi yaptığı istişare... ...bir kere başlı başına dünya siyasi tarihinde... ...çok muazzam bir yere sahiptir. Demokrasi vesaire falan denilen hadiselerin... ...hatta birbirini yanıtmak olarak değil... Hep birbirini tamamlamak üzere meşveretin en güzel örneği, en güzel medeniyet örneği Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ki düşünün Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilham ettiği gösterilen dünyayı da anlatmasına rağmen istişareye açması vardır. İnsan böyle bir ilme sahip olsa ilahi bir kudretin kendisine işaret ettiği şeye sahip olsa bir insanın kime soracak efendim kimseye sormaz değil mi? Fakat İki Cihan Serveri Efendimiz'e Cenab-ı istişare et dediği için şu meclisin yapısı, şu fikirlerin beyan edilmesi tamamıyla İslam toplumunun ne kadar medeni bir toplum olduğuna ve ne kadar meşverete, istişareye ehemmiyet verdiğine işarettir. Bir önemli husus daha var burada. Bakın günümüzde bazı insanlar iş yaparlarken sağda solda istihareci arıyorlar. İstihare tabi aranacak. Yani İstihare sünnettir, istihare nedir diye belki ilk açan kardeşlerimizde yani hiç duymadıklarını zannetmiyorum ama Ne demektir, işte rüyaya yatılır, bir acaba bu hayırmış mı şer mi bir şeye karar verildiği zaman bir insanlar istihare eder Burada şunu da hatırlatalım, bazı insanlar acaba ben ne iş yapayım bir istihare edeyim diyor Ya kardeşim senin daha yapacağın iş belli değil, neyin istiharesini yapıyorsun? Bir işte karar verirsin, bir tane daha işte karar verirsin. Araştırırsın, edersin. En sonunda bakarsın şunu mu yapayım, şöyle mi yapayım? Karar veremezsin. O kararı istihare olarak hayırlısını ümit ederek Allah'tan, Allah'tan sormak demektir istihare. Allah'tan sormak. Fakat iki cihan serveri efendimizin istiharedeki hani rüya hadisesini düşünürsek, Kendisi bizzat Allah tarafından bir bilgiye sahip olmasına rağmen istişareye ehemmiyet veriyor Nerede kaldı ki ahir zamanda değil rüyaların insanların bile saati saatine uymayacak karma karışık bir ortamdayken yediği içtiğine her şey karışmışken sağlam bir rüyayı nerede bulacak sağlam insan bulamıyor İnsanlar bu zamanda istihareden ziyade istişareye ehemmiyet vermeliler Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüya kendilerine gösterilmesine rağmen istişareye ehemmiyet verdiler. Onun istiharesi tabii ki daha haklı çıktı. Fakat netice o değil. Netice neticeye bakarsak, sünnet-i seniyeye bakarsak, bizim için lazım olan kısmına bakarsak, Allah'tan sorarak ondan cevaptan ziyade bizim istişare mekanizmalarımızı çalıştırmamız icap ediyor. Bu istişarenin İstihare üstünlüğünü anlatması Bakımından da çok çok Önemli bir detaydır Eyvallah. Dolayısıyla Uhud Harbi denildiğinde Evde kılıç çarpışma Bedir Harbi denildiğinde Çarpışmadan ibaret olarak bunların Anlatılması fevkalade yanlıştır Allah Resulü'nün savaşında Bile nefsimizle Cihattan tutun da Günlük hayatımızdaki ahlaki davranışlara kadar Numune-i imtisalleri Yani Tabi olmamız gereken bize misal teşkil edecek olan numuneleri bulmak her halükarda mümkündür. Diyelim ve devam edelim. Eyvallah. Evet. Hazreti Haysem'e Bedir Muharebesi'ne katılmak için oğlu Sa'd ile Kur'a çekmişti. Kur'a Hazreti Sa'da çıkmıştı. Bedir Harbi'ne katılan Sa'd ise arzuladığı şehadet mertebesine ulaşmıştı. İşte şehit babası Hazreti Haysem'e de şöyle konuşuyordu. Ya Resulallah! Kureyşliler, çöl Araplarından ve müttefikleri olan Ahabiş'ten asker topladılar. Develerine ve atlarına binip gelerek meydanlarımıza indiler. Bizi evlerimizde ve kalelerimizde kuşatacaklar, sonra da dönüp gideceklerdir. Aleyhimizde bir sürü söz söyleyeceklerdir. Bu, onların cesaretlerini artıracaktır. Görüp de karşılamazsak, ve yurdumuzun ortasında onları kovmayacak olursak çevremizdeki Araplar da bize göz dikeceklerdir. Allah Teala bizi Kureyş müşriklerine karşı galip getireceği ümit edilir. Eğer ikincisi olursa ki şehitliktir Bedir beni ondan mahrum kıldı. Halbuki ben onu öylesine özlemiştim ki benim Bedir muharebesine çıkmayı arzuladığımı duyan oğlum benimle Kur'a çekmişti. Kur'a ona çıktı. Sonunda şehitlik mertebesine o ulaştı. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu güzel bir surette gördüm. Cennet meyveleri ve ırmakları arasında dolaşıyor ve bana, ''Cennette arkadaşlığa katıl, ben Rabbimin bana vaat ettiği gerçeği buldum.'' diyordu. ''Vallahi ya Resulallah.'' Sabah gözlerimi açınca, oğluma cennette arkadaş olmayı candan özlemeye başladım. Yaşım fazlasıyla ilerledi. Artık Rabbime kavuşmayı özlemekteyim ya Resulallah. Beni şehitlikle, cennette oğlum Sad'ın arkadaşlığı ile nasiplendirmesi için Allah'a dua et. Resul-i Kibriya Efendimiz, Hazreti Haysemen'in bu arzusunu yerine getirdi, kendisi için dua etti. Peki kendisi etse olmuyor muymuş? Diyorlar yani Allah ile Kur'an girilmez. Sen isteyeceğini iste. İşte şundan daha iyi mi biliyorsun, bundan daha iyi mi biliyorsun diye. Bak sahabe-i kiram şehitliği için bile peygamberden vesile istiyor. Şehit, şehitlik vesilesiyle Allah'ın cemaline kavuşmak, ona şahit olmak demektir. Şehadet mertebesi. Ne, ne dersin, şehit? Neye şehit? Ne şehit? Ne görmekten gelir? Görmek ned nedir? Bir şeye şahit oldun, onun adı şahittir. Bir kere çağrılırsın iki kere çağrış, şahit olarak dinlenirsin. Şehit öyle değildir. Daimi şahit olan zata şehittir. Daimi, daimi insan neye şahit olabilir? Ebedi olan bir şey görürse şehit olur. Ebedi bir hadiseye, ebedi bir cemale ebedi bir vakaya şehadeti mevzu olursa onun şehadeti de ebedi olur. O yüzden şehit denir ona. Şahit oldu denmez. Şehit oldu denir. Allah'ın cemalini görmeyi denir. Allah'ın cemalini görmek için bile Hz. Muhammed Mustafa'nın duasını istiyor. İşte vesile böyle. Peki. muhabbet devam ediyor sevgili dinleyiciler Uhud muharebesi öncesinde peygamber efendimizin ashabıyla istişaresi mevzundaydık ee, ve inşallah kaldığımız yerden yine mevzuya devam edelim mi? Ağabey? peki evet Hazreti Haysemer radiyallahu anh'ın oğlunu gördüğü rüyada da buna ilave olunmuştu yani neyi anlatıyor e, eserde bir heyecan var yani Mekke'nin müşriklerin öldürme arzusu falan filan gibi böyle yola çıktıkları hali resmetti. Bir yandan da ah canımızı versek diyecek kadar e, ölümü bir vustat anı olarak düşünen sahabe-i kiramın heyecanını anlattı. Yedisinden yetmişine tabiriyle gençlerin iştiyakını bununla beraber e, oğlunun şehadeti üzerine geride kalan yaşlı bir babanın da Şahadet arzusuyla yanışını Efendim onun isteğini Anlatmış oldu Tabii biz bu arada farklı şekilde de Mevzuyu işlemeye gayret ettik Böyle bir hatırlatmadan sonra Şimdi iki can Serveri Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Efendim e, Bu konuşulan şeyler Çerçevesinde nasıl bir Efendim Karar çıkarttığını Nasıl e, bir Kararı vardığında ileride işlemiş olacağız. Evet. Ebu Said el Hudri'nin babası Malik bin Sinan ise, Ya Resulallah, iki şeyden biri bizimdir. Ya Allah bizi onlara galip ve muzaffer kılar, Ki istediğimiz budur, Ya da Allah bize şehitlik nasip eder. Vallahi ya Resulallah, Bence bu ikisinden hangisi olursa olsun, Onda hayır vardır dedi. Yine, Kahraman bir sahabe olan Numan bin Malik ise, ''Ya Resulallah, ben şehadet ederim ki rüyada boğazladığını gördüğün sığırın temsil ettiği asabından birisi de benim. Bizi cennetten mahrum etme. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben cennete girsem gerektir.'' diye konuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz ne ile diye sordu. Hazreti Numan, çünkü dedi, ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, senin de Allah'ın resulü olduğuna şahide eder, Allah'ı ve resulünü severim. Düşmanla karşılaştığım gün de yüz çevirip kaçmam. Peygamber Efendimiz, doğrusun ve gerçeği söyledin buyurdu. Evet. Resul i Kibriya Efendimiz, ekseriyetin düşmanın Medine dışında karşılamak arzu ve görüşünde olduğunu anlayınca, Şehirden çıkıp muharebeyi açık arazide yapmayı kabul etmeye karar verdi. Ashabına hitaben şöyle buyurdu. Sabır ve sebat ederseniz bu kere dahi Cenab-ı Hak size yardımını ihsan eder. Bize düşen azm ve gayret göstermektir. Günlerden idi. Resul-i Ekrem Efendimiz Cuma namazını kıldırdıktan sonra Müslümanlara cihadın faziletinden, Cihada nasıl hazırlanılacağından bahsetti. Ve cihatta geri durmak, gecikmek acizliktir. Sabır ve sebat gösterildiği zaman Allah'ın yardımı gelir. Sabır ve sebat ediniz. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinledir buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz vakti giren ikindi namazını da cemaatle kıldırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte ...hane-i girdi. Demek ki hutbe... E, ...cuma namazındaki konuşma... ...uzun bir süre... ...devam ediyor ki... ...artık ikindi namazı yaklaşıyor... İkindi namazını... ...eda ettikten sonra... ...iki cihan selveri efendimiz... ...hazreti sıddık Ekber... ...ve Hazreti ömer Faruk... ...efendilerimizle beraber... ...şu anda da beraber oldukları gibi... ...hane-i geliyorlar... ...kıymetli kardeşlerimiz resul Kibriya diyoruz, Sıddık-ı Ekber diyoruz, Hanei Saadet diyoruz. Artık bunları siz de düşünürken, hayalinde bile insan, insan hayalinde bile bu kelimelerle, bu güzel metüsenalarla senalarla e, hayat-ı saadeti, yani Peygamber Efendimizin mübarek hayatını, güzel hayatını düşünürse, onda farklı ufuklar açılır. Dolayısıyla biz ...evlerine gittiler falan demiyoruz... ...çünkü ev dediğimizde... ...kendi evin hakkına gelir... ...şimdi 20 tane reklam var... ...o evler gelir... ...hayalinde bile iş sakatlanabilir... haneyi saadet diyoruz ki... ...o mefhum... ...o güzellik... ...bu kelimelerle daha geniş bir şekilde... ...bizim kalbimize... ...dimağımıza, ruhumuza hatta hayalimize... ...nüfuz etsin... Evet. Hazreti Ebu Bekir... ...ve Hazreti Ömer efendimizin hazırlanmasına yardımcı olacaklardı. Resul-i Ekrem içeride zırhını giymek, kılıcını kuşanmakla meşgulken dışarıda toplanmış bulunan Müslümanları Ama şimdi gözünün önüne getir tabii onu. Yani iki can serberi efendimiz zırhını giyinecek. Hazreti Ubeybeker Efendimiz, Hazreti Ömer efendimiz yardım ediyor. Yani nasıl bir şeydir o? İki can serberi efendimiz uzun bir hutbe vermiş, konuşmuşlar. E, ekseriye bir şey konuştuklarında böyle uzun e, tefekküre ait mevzuları efendim insanları işaret ettiklerinde hafif bir ter zuhur ediyor. Yani iki cihan serveri efendim bizim bu Kabe'ye gidenler Ravzı-yı gidenler falan hemen şey yapacaklardır. Yani düşün peygamber Efendimizin etrafında o zırhını gi giydirirken ederken Cihan Server Efendimiz'in o güzel kokularını onu böyle giydirmenin. Yani insan onu bir şöyle bir zihninde biraz canlandırmalı. Neden canlandırmalı? Şimdi niye bunu nereden icap etti söylüyorum? Herhangi bir şekilde gidip de kendisi hazırlanmıyor. Demek ki o hazırlanışlarında bile adeta melaike Kiram'ın böyle hazır ve nazır olduğu bir şeyde en seçkini sahabe kiramın böyle en önde gelenlerinin Allah Resulü'nü çeyizlemeleri, giydirmeleri falan bir acayip bir şey. Oğlum. Farklı bir tarz. Peygamberin zırhını giymesi böyle bir, bir kişinin bir şeyini giymesine benzemiyor. Yani dolayısıyla peygambere zırhını, peygamberlik müessesesini korumak için sıddık Ekber'den nasiptar olan bir sadakat ve bir adalet lazım. ...adaletle ve sıddıkiyetle beraber... ...on nuru çevirleyebilirsin... ...ancak öyle hizmet edebilirsin... ...Fahralem Efendimizin nurunu muhafaza etmek isteyen... ...hayatında iki şeyi... ...kayım kılmak durumundadır... ...sadık olacak, adil olacak... ...hem buradan al... ...hem de niye onlar giydiriyor... ...birisi adalet timsali... ...birisi sıddıkiyet timsali... ...ve iki cihan serveri Efendimiz... ...hani görün... ...sayısı Allahça malumu... ...Melaki-i Kiram Hazaratı ile beraber... Allah Resulü'nün böyle çevrelenmesi, üzerine zırhını giydirmesi. Aman yarabbi o zırh giyerken şıkır şıkır mı ses çıkartır acaba? Hayır. Kim bilir nasıl tekbir sesleri, ne sadalar, ne kokular, ne güzellikler, neler zuhur ediyorsa. Ancak o şerefe nail olmak için sıddıkı ve adil olan Hazreti Ömer'i falan yanında. Yani biraz insan bunları hayalinde, zihinde de şöyle bir göze almalı. Biz burada malumat alıp da iki satır okumak derdinde değiliz. Bu detaylar böyle insanın gözünde canlanmalı. Yani kendisini hiç olmasa sahabi yerine koy. iki cihan serveri Efendimiz o mübarek iki zatla beraber hane-i saadetine zırh kuşanmak üzere giyiniyor. Heyecan başlıyor. Nefesler tutuluyor. Onunla beraber giriş çıkış bunlar, bunlar acayip hadiseler. Dünyayı teşrifiyle bile kainatın sarsıldığı bir peygamberi konuşuyoruz. Onun zırhını giyinmesi. Eğne kılıcını alması. Onun teşrifatı. Bunlar tabi tarihten ve siyaset biliminden, ilminden uzak olan insanlara da anlatıldığı zaman pek bir şey ifade etmez. Şöyle bir misal vereyim. Belli zamanlı, hala bile krallığı, sultanlığı bilinmesi olan insanların tahta otururken ona refakat eden kimse, kılıç kuşanırken ona refakat eden kimse, başına taç giydirirken ona refakat eden kimsenin konumu ve durumu o devletin, o statünün, neyse o durumun bir belirgin özelliğini ele verir. Mesela Osmanlı'da kılıcı kuşatan falanca Şeyh Efendi'dir. Mevlevi'ye'dir, işte Halveti'ye'dir, Nakşi'ye'dir. Neyse bir tanesi cübbesini giydirir, bir tanesi hırkasını giydirir, bir tanesi tahtın bulunduğu mevkiye kadar onunla üç adım yürür. Bunların hepsinin bir sembolü vardır. Yani bunu bilmeyen insanlar burada anlattığımız şeyi hayal mahsulü zannedebilir. Hayır bu çok önemlidir farklı bir şeydir o. E, kainatın insanların verdiği bir saltanat değil bu. Allah'ın verdiği saltanata sahip bir zatı, zırhını kuşandırmak üzere yanında gidiyorsun. Onun aldığı zevki maneviyi ve insanların nefesini tutarak, kalbinin çarparak hadiseyi seyretmesini şöyle bir o havayı yaşayarak bu siyerine bir okumak lazım. Diye de şimdilik nereden icap ettiyse. Evet. evet. Resul-i Ekrem, içeride zırhını giymek, kılıcını kuşanmakla meşgulken dışarıda toplanmış bulunan Müslümanları Sa'd bin Muaz'la Üseyid bin Hudayr Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkmaları için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Şimdi burası ben bir, hala anlattığım şeydeyim. Kardeşlerimize işin mahiyetini, güzelliğini hissettirme derdinde olurken farkında olmadan ben deniz biraz biraz herhalde gittim geldim. Şu hatırıma geldi. Hazreti Ayşe vardiğimiz bir gün anlatıyor ya iki can serveler efendimiz hani ihsadetlerine geliyorlar yatsı namazını mütakip Allah'u ale. Hani ihsadetlerine hücre ihsadetlerine geliyorlar. Hazreti Ayşe vardiğimiz telaşlı gibi İki can serveler efendimiz içeri giriyor. Cenabı Ayşe vardiğimiz gülmeye başlıyor. Ya Ayşe Allah'ın selamı bereketi üzerine olsun. Ben geldiğimde telaşlı gibiydin. Çehren böyle yüzün asıktı. Birden güldün, neşelendin. Niye? Diyor sorduklarında. Allah Resulüne malumdur. Ama ya Resulallah ben iğnemi düşürmüştüm. Karanlıkta bulamıyordum. E niye güldün? Siz teşrif ettiniz. Yüzünüzün aydınlığından iğnemi hemen buluverdim diyor. Yani o zırhın giyinmesi. Mübarek boyunları açıkta kalıyor. Onu kapatmaları, kamisi, üzerine çekmeleri, zırhı kapatmaları. Bunlar acayip bir şey yani bir Allah Resulü'nün çeyizlenmesi cihat için şehadet düşün öyle bir zatın himayesi öyle bir zırh ki o o zırhı giydikten sonra kaç kişiye şehadet kapısı açılacak Allah Resulü'nün bir zırhı giyinmesiyle peygamberin bir zırhı giyinmesiyle kaç kişiye şehadet kapısı açılacak o acayip bir şey o şimdi biz tekrar konumuza konumuzun dışına çıkmadık ya dönersek İki Canselver Efendimiz zırhı giyinmek üzere hane-i saadetine geldiklerinde dışarıda sahabe-i kiram haziratı aralarında konuşmaya başlıyorlar. Ne diyorlar? Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkmaları için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Yani ifadelerinde öyle bir hal vardı ki çok ayan beyandı ki Medine'de kalmak istiyorlardı. Siz hissiyatınızla şehadet arzusuyla gördüğünüz rüyalarla, Onur meselesi, gurur meselesi falan derken farkında değilsiniz. Resulullah Efendimizin reyine muhalif hareket ettiniz. O Medine'de kalmayı düşünmüştü. O hususta tamam istişare etti ama kendileri o fikirdeydi. Bu aşikardı. Ne yaptınız siz? Diyerek sahabe-i kiram çıkışıyor yine sahabeden bazı zevat. Evet. Halbuki ona emir gökten iner. Siz bu işi ona bırakınız, onun istediğini yapınız diyerek ikaz ettiler. Bu sözler Medine dışında düşmanı karşılamak fikrinde olanları bir derecede olsa yumuşattı. Hatta pişmanlık bile duyar oldular. Yumuşattı demeyelim yani kaba değiller ki sert değiller ki niye yumuşattı? Ha, hakikaten diyecek şekilde gönülleri bu fikre daha yattı demek uygun olur. Yani yumuşattı deyince sert değillerdi ki Allah Resulü'nün karşısında. Yani evet neyse peki devam edelim. resul Ekrem'in zırhını giyinmiş, kılıcını kuşanmış halde evinden çıktığını görünce Ya Resulallah senin hoşlanmadığın şeyi biz istemeyiz. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım. Sana aykırı hareket edemeyiz diye konuştular. Fakat Hazreti Resulullah'ın cevabı şu oldu. Bir peygambere zırhını giydikten sonra düşmanla çarpışmadan ve Allah onunla düşmanları arasında hükmünü vermeden zırhını sırtından çıkarmak yakışmaz. Ya, evet. İstişare olunur, istişare bitti, istişare tatbikata konulacak. Ama ne olursa olsun bu kadar da seri bir şekilde karar mekanizması vardır. İstişare edilir, laf olsun diye istişare edilmez. İstişare neticesi çıktı mı, peygamber bile istişare neticesine tabi olmuş ve bitmiş, tamam. Ondan sonra bir daha yapmaz olmaz. Tatbikat sahası başlayacak. Yine bu da muhteşem bir örnektir. Ve hiçbir peygamber artık o istişare zırhı giyinmeden evveldi. Zırhı giyindikten sonra peki çıkartayım gibi bir şey olmaz artık diyor. Bir Allah nebisi zırhını giydiği zaman savaşacak hüküm neyse zuhur edecek. Allah hükmü verecek. Artık o hüküm olmadan, o savaş zuhur etmeden, vuku bulmadan hiçbir peygamber zırhını tekrar çıkartmaz. Şimdi geldiniz mi benim sözüme? Zırhı giyinmekteki hadisenin ya Neyvan. değil mi? O zırh öyle bir giydiriliyor ki tekrar kenara çıkartayım, koyayım değil demek ki. Demek doğru konuşmuşuz, değil mi? O zırh öyle bir şekilde giyiniyor ki Öyle bir teşebbüs ki o, o zırhı giymekle beraber, peygamberin bir fiiliyle beraber binlerce melayikenin tesiri o kadar aşikar ki tekrar çıkartıp kenara konulacak bir şey değil demek. Nasıl kuşatılıyorsa o zırh, artık o kuşatıldıktan sonra öyle bir sistem devreye giriyor ki bu gündüzliğin güneşe dur demek gibi bir şey demek. Basit bir hadise değil sözümüzü, tasdik ediyor bu söz. Eyvallah. Evet. Evet. Ardından da şöyle buyurdu. Süratle size emrettiğim şeyleri yapmaya bakınız. Allah'ın ismini anarak gidiniz. Sabır ve sabah gösterdiğiniz müddetçe Allah size yardım edecektir. Bizler, affedersiniz ben yine heyecanımı mazur görün. Bizler bu güzellikleri anlatamadığımız için, bizler bu güzellikleri siyer kitaplarında okuduğumuz halde anlatamadığımız ve açamadığımız için... Şimdi bunu anlatmakta neslimize insanımıza güçlük çekiyoruz. Fakat bizim güç anladığını zor anladığını düşündüğümüz bu nesil Amazonlardaki bir kelebeğin kanadını çırpmasının Everest'te bilinen nerede Tibetlerde bir fırtınaya ulaştığını anlayacak kadar bir felsefeye mahkum durumdalar şu anda. Kelebek etkisinden bahsediyorlar. Bu kelebeğin Amazon'da kanat çırpışına benzemez. Hazreti Resulullah'ın zırhını Medine'de giymesi nereleri sallar, nereleri indirir, nereleri kaldırır, hangi perdeleri açar, hangi perdeleri kapatır ancak Allah bilir. Basit bir hadise değildir derken romantizmle hayal mahsulü olarak biraz daha böyle duygusal bir şekilde peygamber sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem efendimizi anlatmak değildir derdimiz. Hayır bu realitesidir daha. Bundan ötesi de var. Bir peygamberin zırhını kuşatırken ki o tesbihatın, o tekbirin, o farklılığın farkına varamadığımız için ve vardıramadığımız için biz peygamberimizi anlatamaz hale geldik. Şimdi minnet kelebekle, börtü böcekle kainattaki ekolojik dengeyi, kainattaki sarsıntıları, çalkantıları kafa yoruyormuş, güya çok hassas düşünüyormuş gibi insancıkların türediği bir aleme döndü. Halbuki bakınız rahmetellil alemin alemlere rahmet peygamberi zırhını kuşanıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber zırh kuşanıyor. Bütün alemleri tesiri altında bırakacak bir haldir. Eyvallah. Biz son satırları tekrar benim kestiğim yerden siz baştan alırsanız oraya okuyalım ondan sonra inşallah programı nihayete erdilerim. Eyvallah arkasından da şöyle buyurdu. Süratle size emrettiğim şeyleri yapmaya bakınız. Allah'ın ismini anarak gidiniz. Sabır ve sebat gösterdiğiniz müddetçe Allah size yardım edecektir. İşte o sabır ve sebatın yerinde kalmanın, emre itaat etmenin ve sabretmenin neler olduğunu ve sabrın kaç şekilde olduğunu inşallah siz de hatırlatırsanız eyvallah. Önümüzdeki haftaya muhabbet bağında tekrar tazelenmek üzere burada bırakalım, sırlayalım. Eyvallah. Sahibül miğfer. Allah Resulü'nün isimlerinden bir tanesi de o. Miğfer sahibi olan Resulullah. Miğferi var. Zırhı olan peygamber. Es salatu ve selamu aleyke ya sahibel miğfer. Miğferin sahibi olan peygambere salat ve selam ederim diyor. Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel aşkullah ve aşkı Resulullah zırhından zerre kadar dahi olsa nasipdar olmayı Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. İmanımızı hem nefsimizin şerrinden hem her türlü şeytanın, mahlukatın, müşriklerin, münafıkların şerrinden muhafaza etmemizi Cenab-ı Hak inşallah bizlere ihsan eylesin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala esrefi ve esadi nuri jamiilil enbiya ve'l mursalin ve alihi. Wal hamdulillahi rabbil alamin.